391 numaralı konu Sabit Bin Kays'ın şehit olması Evet Enes şöyle anlatıyor Yemeğim gününde halk kaçtığında Sabit Bin Kays'a ey amca görmez misin bunlar ne yaptılar dedim baktım ki sabit kendi bedenine koku sürüyordu bana biz peygamberle beraber bu şekilde savaşmıyorduk siz düşmanı kötü alıştırmışsınız ey Allah'ım ben bu müslümanların kaçışından ve ötekilerin de uydurduklarından teberi ediyorum dedi sonra kalkarak savaşmaya başladı ve şehit oldu.